İyi günler Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağının Hukuku programı bugün Sayın Avukat Fikret İlkiz'i konuk ediyor. Hoş geldiniz Fikret Hoş Bey. Çok zor oldu sizi <gülüyor> Biraz öyle, evet. dinleyicilerimizle bu programda buluşturmam ama bunu anlamak çok kolay vakitsizliğinizi. Çünkü son aylarda her zaman olduğu gibi gene koşuşturmacı davaların içindeydiniz, koşuşturma evet. halindeydiniz. <gülüyor> Belki ilk sözcüğü sorunlu davalarda diye değiştirebilirim. Ee, açık radyo dinleyenleriyle e, hem bu konuyu hem de önümüzdeki günlerde e, yürürlüğe girecek olan, kesinleşecek olan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulmadan evvel <gülüyor> Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı e, doğuyor, kesinleşiyor. Evet. O konuda isterseniz biraz bilgi alalım sizden. Tabii aslında sistem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmadan önce anayasa mahkemesine başvurmak. Yani tırnak içerisinde böyle söylediğiniz zaman bunu biraz şöyle düzenlemek ya da şöyle anlatmak daha uygun. O da şu. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurunun koşulları var. İki önemli koşul. Bir... Türkiye'deki bütün iç hukuk yollarını tükettiğiniz zaman yani nihai kararı aldığınız zaman kesinleştiğinde hüküm ya da idari işlemle ilgili olmak üzere söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 6 ay içerisinde başvuru yapabilirsiniz. Nasıl söylemek lazım bunu? O da şu. Türkiye'deki bütün iç hukuk yollarını kullandınız. Bir ceza mahkemesinde bir hukuk mahkemesinde bir karar aldınız. Kesinleşti. Ama hala... Hakkınızın yerine getirilmediği ya da diyelim ki davayı kaybetmiş olmanıza rağmen haklı olduğunuza inanıyorsunuz ya da bir ceza davasına mahkum olmanıza rağmen olmamam gerektiği fikrindeyim diyorsunuz hı hı. ve zarar görmüş kabul ediyorsunuz kendinizi. Bu koşullarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre hı. hakkınızın ihlal edildiği iddiasıyla ahime başvuru yapabilirsiniz. Hı hı. Koşulu... Artık Türkiye'de başvuracağınız başka bir yargı yolu kalmamasın. Sistem değişiyor. Bundan sonra deniyor. Siz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre herhangi bir şekilde hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız son merci olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaksınız. Yani Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptığınız zaman bu kez Kanunda ya da kuruluş anlamında ve yaklaşım anlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre önce anayasa mahkemesinde inceleme yapılacak. Yani bireysel başvurunun son ve nihai çözüm yeri Türkiye'deki iç hukuk mevzuatı bakımından söylüyorum anayasa mahkemesi olacak. Bundan sonra buradaki karar örneğin size uygun gelmezse yine başta da söylediğim gibi hala hakkınızın yerine getirilmediğini ya da bir hak ihlaline uğrayarak zarara uğradığınızı düşünüyorsanız, hı hı. işte ondan sonra doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapabileceksiniz. Bir bakıma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son başvuru yeri iç hukuk yollarını tüketmek için Türkiye'de Anayasa Mahkemesi olacak. Hı hı. Anayasa Mahkemesi neye göre bu davalara bakacak? Uluslararası i̇şte sözleşmeye göre. Şimdi orada... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre bakacak. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en önemli özelliği bölgesel anlamda ulusal üstü olması. Ama biliyorsunuz zaten herkesin de bildiği gibi anayasanın 90. maddesine yapılan ekleme ile anayasa mı daha üstündür ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi mi daha üstündür, hangisine bakmak gerekir bir çatışma olursa bu sorun 90. madde ile çözülüp Anayasa mahke, anayasanın yerine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ya da ulusal ulusal üstü sözleşmeler dikkate alınır denildiği için otomatikman anayasanın 90. maddesine göre biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği denetim yolunu Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak sistem aslında kabaca bu ve işte kamuoyunda da anlaşıldığı biçimiyle Artık Anayasa Mahkemesi'ne böyle de söylenebilir. Başvurulmadan herhangi bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyeceksiniz. Hı hı. Demek ki Ahim bir anlamda diyecek ki sizin iç hukuk mevzuatınızda bize gelmeden önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurmanız gerekiyor. Bu nihai ve son yoldur. Bunu kullanmadan gelirseniz. ...başvurunuz kabul edilmeyecek. Biçimsel yönden reddediyor davayı e, tabii yani. Tabii şimdi hı. usul biçimsel diye gözükmesine rağmen... ...aslında hakkın özüyle doğrudan ilintilidir. Hı hı. Yargı ve yargı usulünde. Onun için biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olarak... ...ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları olarak... ...iç hukuktaki bir karara dokunmayız. Yani o kararı değiştirmeyiz. Ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre bir denetim yaparız. Bu bir nevi el birliğiyle yapılan denetim anlamına gelir. Hı hı. Çünkü ahim hem sizin iç hukukunuzdaki kanuna aykırılıkları, sizin iç hukuk mevzuatınıza aykırılıkları hı hı. ama... Önemli ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki Hak ihlallerine Ve hak ihlalleri konusundaki Düzenlemelere bakarak bir karar verir hı hı. Onun için Burada sizin iç hukukta Vermiş olduğunuz kararı ortadan Kaldırmaz ama Uğradığınız hak ihlali nedeniyle Ortaya çıkan zarardaki Mağduriyetinizi giderebilmek Amacıyla bir sistem olarak kabul edilmiştir Yani ulusal üstü Mahkemelerin Kuruluş, amaç, sözleşmelere uygun hak ihlallerini denetim bir anlamda sizin iç hukukunuzun da denetimi anlamına gelir. Ve siz de ulusal üstü sözleşmeler bakımından eğer kanuna aykırılık varsa kanununuzu düzeltirsiniz. Ya da herhangi bir kanunda aykırılık olduğu artık anlaşılıyorsa giderebilmek için kararlara bakıp ona göre bir yasa değişikliğine, mevzuat değişikliğine gidersiniz. Sistem bu. O konuda da Türkiye'nin listesi hayli kabarık e, çok, değil mi? Çok kabarık. Yani işte Rusya sonra ikinci, bazen Türkiye birinci. Böyle olunca açılan dava sayılarının fazlalığı, bazı davaların aynı nitelikte olması ya da Türkiye'de yaşayan bir grup insanın Aynı konularda sürekli aynı şikayetlerde bulunması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından idari pratik haline gelebilir. Hmm. Yani tercümesi şudur: Artık Meali. iç hukuk da yani Türkiye'de sonuç alınamayacak ya da başvursanız bile etkili hukuk yolu kabul edilmeyen bir uygulama ile karşılaşırsanız bu idari pratiktir. Artık Türkiye'de Herhangi bir iç hukuk yolunu tüketmenize gerek yok. Doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapabilirsiniz. Bu zor ama bazen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul ettiği yöntemlerden birisidir. İkendiniz. Ki mesela işkence ya da bu tür e, hak ihlalleri bakımından eğer diyelim ki Türkiye'nin aynı bölgesinden aynı etnik kökenli insanlar tarafından aynı mahkeme veya da Aynı uygulamalarla karşı karşıya kalıyorsa hatırlarsanız çok önceleri Güneydoğu olaylarıyla ilgili olmak üzere Güneydoğu ile ilgili olmak üzere Kürtlerle ilgili olmak üzere İdari pratik haline gelmek üzere olan konular vardı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de diyordu ki bu artık bir idari pratiktir. Dolayısıyla bu idari pratik karşısında iç hukuk yollarının tüketilmesine gerek yok. Bakın birdenbire usulle ilgili olan bir konu hı hı. aslında hakkın korunması ya da hakkın özüyle ilgili olarak hemen gündeme gelebilecek nitelikte bir usul işte bir hak arama yolu olarak karşımıza çıkıyor. E buna uygarlık farkı diye belki genel bir yorum getirilebilir mi? Bu bir anlamda yargının o toplumdaki yeriyle... Olgunluğuyla. ...ya da e, Türkiye olsun diğer kıtı Avrupa'sındaki ülkeler olsun... ...ekonomik ve sosyal yapısıyla doğrudan ilgilidir. Yani hak ihlalleri sadece Türkiye'de olan bir konu değil. Evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin... Pek çok insanlara tanıdığı hakların ihlali sadece Türkiye'de olmuyor. İtalya'da da aynı olaylar yaşanabilir ki Fransa'da olabilir, Almanya'da olabilir. Dolayısıyla burada demokrasi ya da çoğulculuk ilkesi ya da gün ışığında yönetim ya da yargının insanların hak aramaları konusunda işlevsel hale gelmesi, insanların adalet duygusunun gelişmesi bakımından karneniz, yani bizim karnemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nezdinde zayıf. Şimdi o zayıflık hakkınızı açılan davalarla ilgili. Şimdi her dava haklı mıdır? Evet her dava haklı değildir. Her davada hak ihlali yapılmış mıdır? Evet her davada hak ihlali yapılmamıştır. Ama eğer siz kendi ülkenizde hakkınızın korunduğunu düşünüyorsanız o zaman zaten yargıya başvurmak... O anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmek gibi bir yolu seçmezsiniz. Tabii baştan gitmezsiniz. O da çünkü bir masraflı da bir iş onun. E, yani kolay da bir iş şimdi, değil. De, her aklına. Türkiye'de sen, pahalı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde daha ucuz. Avrupa'da. Yani Hı. böyle baktığınız zaman yargıya ulaşmak konusunda da insanlar Kaybettikleri diyelim ki herhangi bir paranın yeniden kendilerine iadesi için yargıya başvuruyorlarsa çok az para harcayarak yargıyla hmm. çözmeleri gerekir. Ama bizde tersi oluyor. Yani her sene harçlar enflasyona göre değişiyor. Onun için adaletinizin pahalılığı aslında adalete ulaşmadaki pahalılıktır. O zaman sizi fakirleştirir. Yani... Adil yargılanma hakkınız ihlal edilir. Yıllarca süren davalar yüzünden ülkenizdeki yargı sisteminde değişiklik yapmak zorunda kalırsınız ki... ...işte Türkiye'de kamuoyunda yargı paketleri olarak düşünülen ya da kamuoyuna böyle anlatılan kanunların adlarına baktığınızda... ...yargının etkinleştirilmesi, yargının daha hızlı olması gibi başlıklar taşır. Hı hı. Tabi bu başlıklarla olan ne kadar birbirine uygun ayrı bir tartışma konusu. Bu başlıktaki kanunları yapma ihtiyacı aslında değişen kanunlarla adalet arayışından başka bir şey değil. O konuya lütfen gene dönelim bugünkü programımızda. Yalnız bu e, anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı konusunu evet. e, kapamadan önce... <gülüyor> Ee, bir konuda daha açık radyo dinleyenlerine e, görüşünüzü nakletmek isterim, aracı olmak isterim. Evet. O da şu, e, Anayasa Mahkemesi'nde Eylül sonrasını beklemek başlıklı bir makaleniz var. Geçtiğimiz evet. haftalarda yayınladınız. Orada e, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın evet. verdiği bir demece dikkat çekiyorsunuz. Hatırlarsanız e, ne demişti? Yapmışımdır. Evet. Ha, onu birazcık deşerdim <gülüyor> evet, istedim buyurun. ben burada. Uygulama sürecinde yaşanan olumsuzluklardan kaynaklanıyor demiş Sayın Kılıç evet. yargıda yaşanan sorunların. E, bu olumsuzluklardan, bu olumsuzlukların nedenlerden biri evrensel değerleri uzaklık yüzünden <gülüyor> uygulamada karşılaşılan evet. sorunlardır. Ve bunun sonucu olarak toplumu ikna edecek güçlü kararlar da çıkamıyor Hı -hı. demiş. Siz de orada bir şeyi yani dile getirilmeyen başka bir şeye dikkat çekiyorsunuz. Ee, bu boşluklar yüzünden Hı -hı. siyasetçiler yargısal sorunların çözüm yolu olarak yeniden yasa yapmayı seçiyor. Evet. Siz de bunu eleştiriyor. O da bunu eleştiriyor diyorsunuz. Bunu birazcık şey yapalım istiyorum Şimdi, birinci ağızdan. Tabii e, o makalede Haşim Kılıc'ın sözlerinin altını çizmek için özellikle alıntı yaptım. <gülüyor> Onun nedeni de şu. Yargısal şey de, yorum alanı daraltılmıştır. Yani, diyor. Şimdi mahkeme kararları gerekçeli olmalıdır. Şimdi bu gerekçeli olma meselesinde başvuracağınız hukuki normlar vardır, kanunlar vardır, anayasa vardır. Peki bütün bu Kanunlar ve anayasanın yanında örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerini ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yorumlayarak gerekçenize almamanız için hiçbir neden yoktur. O halde herhangi bir uyuşmazlığı çözerken yargının en önemli görevi bu anlamda sadece kendi ülkenizin hukuku değil, Bağlı bulunduğunuz sözleşmelerle bağlı bulunduğunuz pek çok sözleşmenin o sözleşmeyle ilgili olan kararlarında da Türkiye'deki gerekçeli kararlara yansıtılmaması için bir neden yok. Eskiden başvurulur ve işte atıf yapılırdı. Yok yani gayet rahat. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üçüncü maddesinde yer alan işkence yasağı konusunda karar yazabilirsiniz. Gerekçenizi buna dayandırabilirsiniz. Medeni ve siyasi haklar sözleşmesinde yer alan 19. maddesindeki ifade özgürlüğüne dayalı olarak karar verebilirsiniz. Bunun için mesela anayasadan bahsetmenize gerekçenize gerek olmayabilir. Hı hı. Ya da herhangi bir şekilde basın kanunundan söz etmek zorunluluğu hissetmeyebilirsiniz. Anlatmaya çalıştığım bu, bu anlamda sözleşmeler aslında bütün ülkelerin bir araya gelerek... O sözleşmede yazılı olan hakları kendi ülkelerindeki insanlar için garanti altına almasıdır. Bakın her kanun ya da bu anlamdaki uluslararası sözleşmelere baktığınız zaman, bölgesel sözleşmelere baktığınız zaman geçmiş bir tarihi vardır. Temel insan hak ve özgürlükleriyle ilgili olan bu tarihlere baktığınız zaman da örneğin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kabul edilen 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin aslında başlığı insan hakları, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına dair sözleşmedir. Hı hı. Bu sözleşmeyi yaptıkları zaman ülkeler, Türkiye'de bu sözleşmeyi imza attığı zaman, örneğin yeniden savaş olmasın, yeniden bir kargaşa çıkmasın, devlet hem pozitif hem negatif yükümlülükler olarak insanların temel hak ve özgürlüklerini korusun diye yapmıştır. Hı hı. Sebebi? Yine geçmiş tarih anımsarsanız en fazla hak ihlallerinin kadınların ve çocukların zulme uğradıkları, baskıya uğradıkları, faşizmle yüz yüze kaldıkları, faşizm tarafından tüm temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı bir savaş ortamından çıktı. Evet. Şimdi böyle olunca o zaman bu uluslararası sözleşmelerin kullanılması kendi içi kokunuzdaki kanunlardan ve bazen anayasadan çok daha önemli hale gelir. Elbette. Bir de onların özür dileme fonksiyonu da olduğu. E, tabi yani. Edilir, değil mi? Şimdi bu insanlarda bunu, bu kararları bu kadar çoğaltırsanız bu kararların gerekçelerinde anlaşılır. Türkçe ve okunduğu zaman anlaşılır. Ne demek istediği net belli olan mahkeme kararlarının gerekçeli olması demek yargının ...kamuoyuna kendisini anlatabilmesi demektir. Hı hı. Şimdi böyle bir değerlendirme yaptığınız andan itibaren... ...ben bir mahkeme kararını okuduğum zaman... ...o bana hukuk anlamında güven vermelidir. O halde bu güvenden hareketle de... ...örneğin Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın söylediği gibi... ...tırnak içerisindeki evrensel değerler... ...ne kadar kamuoyuna anlatılırsa... ...özellikle insan temel hak ve özgürlükleri bakımından... Bunu ne kadar hayata aktarırsanız o zaman bizim gündelik hayatımızda hukukun yeri hayatımızı daha mutlu kılmak içindir. Daha çağdaş yapabilmek içindir. Aslında temel sorun da bence budur. Doğru ne deseniz az bu konuda. İzninizle bizi yeni dinlemeye başlayanlar olabilir. Bir küçücük anons Tabii. yapayım ve sonra ertelediğimiz konuya geri dönelim hay yargıdaki hay. sorunlar hay yargı hay. sorunları ee, sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyo'dasınız Bilgi Çağının Hukuku programındayız ben Avniye Tansu konuğum Sayın Avukat Fikret İlkis. İlkiz ee, Son durumları konuşuyoruz. Bireyin e, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı önümüzdeki günlerde kesinleşecek 24 Eylül'de. O konuda konuştuk ve şu andan itibaren de programımızın son kalan dakikalarında e, özetlemeye çalışacağız ancak değil mi? Ama konu başlığı yani, olarak bahsedeceğiz. Şimdi konu başlığı olarak sözünü ettiğiniz Anayasa Mahkemesi'nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre yargı kararlarının denetimini Olumlu yaklaşmak gerekir. Yani ben böyle düşünüyorum. Olumlu yaklaşımdan da kastım şudur. Bu bir sistemdir, bu bir yoldur. Demek ki biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin denetimi konusunda Türkiye'de bir sistemi kabul ettik. Hükümet örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davaları azaltmak için bu yolu tercih etmiş olabilir. Ben de onu soracaktım. Diyorum. Yani bu nedenle... Saik ne? Tabii bu nedenle bunu yapmış olabilir. Hı hmm. hı. Şimdi bu Almanya'da kabul edilen bireysel yol ya da Almanya'daki sisteme benzer bir yolun da Türkiye'de gerçekleştirilmesi, o sistemin hayata geçirilmesi gibi bir yaklaşım da olabilir. Bunu da olumlu görmek lazım. Yani bu herhangi bir şekilde kim hükümet olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlamındaki o anlamdaki bireysel başvuruyu azaltmak demek temel hak ve özgürlüklerin, kendi iç hukukunuzda çözüm yollarını arttırmak anlamına gelir. Teorik olarak. İkincisi, e siz bu yolu kabul etmiş olmakla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyu geciktiriyorsunuz. Bu ikinci görüştür. Şimdi hangisinin doğru olduğunu ya da en azından hangisinin benimselmesi gerektiği konusunda uygulamada karşımıza çıkan çözüm yollarına Bakıp karar vermemiz gerekir. Onun için öncelikle ortaya bu yönde çıkmış olan bir karar olmadan hı. kötüye yorumlamak yerine bu uygulamayı biraz beklemek o uygulamadan çıkan yöntemleri ve o anlamdaki yargıya ulaşma konusundaki yaklaşımlarını görmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi bunu görmeden... Yorum yapmak erken diyorsunuz. Ya bence erken. Ha, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyu geciktiriyor mu? Evet geciktiriyor. Yani çünkü son nihai yol budur diye koyduğunuz andan itibaren o kararı beklemek zorundasınız. Şimdi çok başvuru olur mu? Şu an belli değil. Ama bakın dikkat ederseniz kıtı Avrupa'sındaki evrensel değerler anlamında sizi herhangi bir şekilde birisi, komşunuz, arkadaşınız seni mahkemeye veririm dediği zaman çekinirler. Bu bir anlamda hak arama yollarının birinci cümlelerinden birisidir. Türkiye'de 1987'den sonra... ...peki o zaman ben de ahime giderim sözü... Hmm. ...her olayda, her yargılama sonrasında... ...her hakkı ihlal edilenin düşündüğü bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. İkisinin arasındaki farklılık şudur. Ahime giderim, siz... Türk yargısından bir güven almıyorsunuz demektir. Ya da güvenmiyorsunuz demektir. Kendi haklılığınıza sözleşmenin tanıdığı haklar bakımından inanıyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nihai yol ve nihai çözüm yeri olarak görüyorsunuz. Çünkü siz Türkiye'deki yargıdan umudunuzu kaybetmiş durumdasınız. Şimdi bu iki farklılık aslında toplumların yaşadığı temel sorunları ya da ...yargıyla toplum arasındaki ilişkileri gösteren en önemli halkın kullandığı sözler olarak değerlendirilmelidir. Çünkü biz de karakoldan korkarsınız, emniyetten korkarsınız. Yargıyla ilgili olan ilişkiler bakımından kime söylersen seni mahkemeye veririm dediğiniz zaman peki ver ne olacak? Git de uğraş denir. Yani... Sen uğraşırsın denir. Evet. İki, nasıl olsa uzun sürer denir. Şimdi böyle bakıldığı andan itibaren de bu aslında bu iki farklılık ya da bu iki ayrı bir tarafta güven bir taraftaki güvensizlik işte sizin gündelik hayatınıza bizim gündelik hayatımıza yargının yansıdığı görünümlerdir. İşte bu görünümler aslında Türkiye'nin problemidir. Peki Sayın İlkesiz <gülüyor> şimdi... Yargı sürecinin içinde savunma evet. köşesinde rol alan ve bunu yıllardır başarıyla sürdüren bu mesleği birisi Sadece olarak. Işimi Yo döneceğim olacak. vakit kalırsa soracağım son zamanlarda peki. kimleri tahliye ettiniz diye. Estağfurullah ben etmedim hakim ee, uğraştınız. <gülüyor> uğraştınız. Uğraştınız vicadım. Neyse birisi olarak evet. sizin açınızdan ee, böyle gözünüze batan sorunları en çok batanları şöyle çabucacık bir sıralayabilir misiniz? Mesela bir tanesi 11 Eylül tarihli bir haber ki o konuda ne, ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yargıçların avukatlara olan savunma makamına olan tutumu tavrı, evet. üslubu vesaire ona dair çok böyle tarihe geçti, hukuk tarihine geçti herhalde bu e, cümlesi hakimin. Her gün söz hakkı mı olur demiş hı hı. avukata bir ağır ceza hakimi avukat Baran Doğan'a söylemiş bunu halbuki usul hakkında konuşmak için söz istemişmiş daha dün konuştun her gün usul hakkı mı olur demiş bu böyle bir minicik örnek bir tanesinde e, oturduğun yerden konuşuyorsun. Kalk ayağa demiş bir avukata. Bunlar küçük şeyler. Evet. Davranışlara dönük de, ayrıntı diyelim. Ama işin özüne dönük sorunları bir şey yapabilir misiniz? Önem derecesine göre. Şimdi bakın yargıdaki sorunları sıralar mısınız dediğiniz zaman... ...yargının kendisi aslında sorun. Bunun bu anlamda bir değerlendirmeye tabi tutulması durumunda... ...örneğin... İddia başladığı an savunma başlar. Şimdi bizde iddia başladığı zaman savunma başlamaz. Bazı suçlar bakımından örneğin aradan 24 saat geçmeden herhangi bir şekilde bu suçlarla ilgili avukat yanınızda olmaz. Ama yine anımsayın eskiden herhangi bir şekilde siz emniyete ya da işte halk karakola düştüğünüzde herhangi bir şekilde avukatınız yanınızda olmazdı. Hı hı. Ama şimdi kanun bu anlamda avukat istiyor musunuz sorusunu sorma zorunluluğunu getiriyor. Yani kamu görevi yapan kolluk güçlerine. O halde buradaki gelişmeye baktığınızda yargının kendisi sorun olduğu gibi yargı savunmayı var kabul etmiyor. Ve savunmanın ...olmamasını istiyor. Bu kanıya nereden varıyorum? Bütün davaları yan yana getirdiğiniz zaman... ...giderek artık... ...avukatlarla ilgili olmak üzere... ...ve savunma makamı ile ilgili olmak üzere... ...tırnak içerisinde söylüyorum... ...bu bir baskı vardır... ...tırnağı kaldırıyorum... ...baskı gerçektir. Şunun için... ...talepte bulunacaksınız... ...ya da en azından... ...hakların savunulması bakımından... ...örneğin yargılanan kişiye hukuki yardım... ...onun hakları konusunda da... ...hukuken yardımcı olacaksınız... ...bunu yapmak zorundasınız... ...iki bunu yapmadığınız takdirde... ...görevinizi yerine getirmiş olmazsınız... ...daha da önemlisi... ...sadece iddia varsa... ...savunma yoksa bu yargı değildir... ...şimdi... E tabii. ...o zaman yani... Avukatlara ihtiyaç yok savunma makamına da ihtiyaç yok iddianamenizi yazarsınız o iddianameyi kendi kendinize okursunuz sanıkları kendi kendinize yargılarsınız ve bir karar verirsiniz İster beraat kararı verin ister mahkumiyet kararı verin İkisinin de verilme yöntemi ve usulü kamu vicdanını yaralar bunun bir tek sebebi vardır dediğim gibi savunmanın olmadığı yerde yargı yoktur. Bu veciz cümleden sonra artık benim başka soru soracak <gülüyor> halim kalmadığı gibi programın da son dakikası içindeyiz Sayın İlkiz. Ee, önümüzdeki hafta lütfen kaldığımız yerden devam edeceğiz. söz istiyorum. Ee, teknik masada arkadaşım Volkan Ağır'la birlikte iyi bir hafta sonu diliyoruz. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri Sayın İlkiz'e çok teşekkür ediyoruz.